ci tema Bismillahirrahmanirrahim rabbil ve salallahu taala ve Muhammed ve Kıymetli dinleyenlerimiz yine uzun bir sohbetten sonra bu mübarek Ramazan Şerif gününde Sizlerle birkaç ayet-i kerime ve hadisleri paylaşalım. İnşallah. Evvela nimeti hatırlatalım. Nimetin kadrini bilmek icap eder. Ramazan ı şerif çıkmak üzere. Tabi önümüzde mübarek 25. gece var. 27. gece var. Bu mübarek gece de ee, tek gecelerden olmadığı halde önem arz ediyor. Çünkü Ahmet Mehanbel'de olacak hatırlıyorum. Rivadet'den beri bir hadis-i şerifte Ün zilel Kur'an Yerba'in ve Min Ramazan Yani Kur'an-ı Kerim Ramazan'ın 24'ünde indirildi. Şimdi zaten Ramazan şerif günleri içinde Ramazan'da indirildiğine dair birçok hadis-i şerif var da ...günleri, geceleri hakkında, Ahmed bin Hanbel de ravilerinden olduğu için bu da kuvvet kazanıyor. Efendim, bu Ramazan şahsı var yani. Gecelerle ilgili şey de var. Onun için bu 24. gece nasılsa dün 23. gece tek geceydi. E, şimdi bu çift gece. Çift gecede de e, zaten e, aranmak emredilmemiş. E, tek gecelerde arayın buyurulmuş diye. Efendim e, ihmal edip, gevşeklik edip, e, teravih kılmazsın, teheccüd kılmazsın, ibadet ihyaat etmezsin, zikretmesin falan e, zarara girersin yani. Çünkü 40 sene silah taşıyorsun, lazım olmaz, bir gün evde bırakırsın, hırsız gelip karşına. O bakımdan e, 24. gece hakkında da bakın, çift gecelerden bir tek 24'ü söylüyorum. Başka ben e, bu hususlardan yani birçok kitap karıştırdım bugüne kadar. Ee, tek e, geceler hakkında var, bayağı bir ibadetler var. Ama çift gecelerden bir tek bu gece yani 24. gece inşallah ibadetle ihya etmeye gayret edelim. Teravihinin faziletini de size söylerim inşallah e, sohbetin şeyinde, e, sonuna doğru. Bugünkü sohbetimizin sonuna doğru inşallah söylerim. Büyük bir nimetin içinde bulunmaktayız. İbn Derece ve Hanbeli Hazretleri letaifül ma'arif isimli seri vardır. Benim kaynak kullandığım kaynaklardandır o. Senenin günleri içinde ki faziletli mevsimler, vakitler ve onların ibadetleriyle ilgili bir eser yazmıştır. Orada öyle buyuruyor. Ramazan şerife ulaşmak, Ramazan şerife kavuşmak, Ramazan şerifte oruç tutmak, nimetün azime, ala men kadira Allah Teala, ala men aleyh. Yani Allah bir adama kuvvet verip de oruç nasip oluyorsa, şimdi herkese oruç tutacak gücü yok yani. Sağlık bakımından konuşuyorum. Ee, bu hususta ona o nimet verilmemiş oluyor. Ama... E, ...namaz kılabiliyor. O ne kadar büyük bir şey namaz kılabilmek. Sonra... E, ...teravih kılabiliyorsa... E, ...zikrediyor. E, zikretmek yani... ...tatlı yemekten kolay. Ya ilahe illallah... ...subhanallah ve bihamdihi... ...bunu yüz kere okusan... ...efendim... ...üzer kere okusan... Da ne zorluk var, ne zahmet var. Anca Allah Teala kime kudret ve imkan kalkat bu büyük nimettir buyuruyor. Şöyle ki, buzda bir hadis şerif var. Ee, Ahmed Nabi'nin müsledinde de var. Talha ibn Ubeydillah radıyallahu Teala e, rivayet ediyor. İki kişi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geldiler. Bak çok önemli bir hadislerim. Efendim, Müslüman oldular. E, bu iki kardeş idiler. Yani e, iki kişi diyelim artık kardeş olmasa da. Bu ikisinden biri diğerinden daha gayretliydi ibadet ve taat bakımından. Sonra ...bu e, İslamiyet'te gayretli olan kişi gazaya çıktı, Allah yolunda cihada çıktı ve şehit oldu. Şehitlikten büyük mertebe var mı? Hem de bir de sahabeden, yani hem sahabe hem şehit. Sahabenin şehitlerinden oldu yani. Öbür e, kardeşi ondan bir sene sonra efendim normal vefat etti yani böyle harpte de falan değil. Bir sene daha kaldı vefat ettim. Talha radıyallahu anh, aşereyim beşlereden meşhur Hazreti Talha. Hazreti Talha anlatıyor diyor ki, rüyamda gördüm ki cennetin kapısında bulunuyorum. Ee, bir de baktım bu iki kişi, bu benim tanışım olan iki kişi, e, cennetin kapısında karşıma çıktılar. Orada, ben de onlarla beraber e, girmek istedim yani cennete girmek istedim kapıdan içeri e, girmek istedim. Bana dediler ki irci feinne ülem yeni nile kebado sen şimdi dön senin vaktin daha yanaşmadı yani sen e, hayattasın daha öl, ölmeden girilmez cennete. Zaten Hazreti Talha, Şerim bin şereden, cennette müjdelenmiş olduğu için. E, Rüyayelizm yok zaten hadis-i şerif var hakkında. Bana dediler sen dön. Efendim. Ben de e, bu iki kişiyi cennetin kapısında gördüm. Fakat e, ilgimi çeken diyor rüyamda yani. Şimdi rüyayla din sabit olmaz onu anlatmıyoruz. Şimdi devamı var ilgimi çeken şu oldu ki cennetin kapısında o iki kişi bir de ben varım. Bana dediler sen sokmuyoruz. Vaktin yanaşmamış. Şimdi öbür ikisi vefat etmişti ya zaten. Onları cennete götürecekler. O bir sene sonra yatağında ölene dediler önce sen gir. Onu cennete soktular önce. Sonra sonra e, ...gazaya gidip de şehit olan yani ibadette de çok gayretliymiş o. Zaten e, o düşünde gazaya gitti hani çok kazanayım diye şehit oldum. Şehit olana, şehit olan sahabeye beklettiler. O önce yani sonra ölen, bir sene sonra öleni önce koydular cennete. Ondan sonra şehit olana gir dediler. Bana da sen dön dediler. Senin vaktin gelmedi dediler. Ben de diyor bu rüyadan işte ayıldım. Ondan sonra bütün millete bunu anlatmaya başladım. İşte ben böyle bir rüya gördüm bu iki o iki kişiyi de <gülüyor> Müslüman olmalarını falan Medine dergez biliyordu. Haberleri zaten yayılmış idi yani. Benim bu rüyam üzerine bütün insanlar bu rüyayı konuşmaya başladılar. Biraz şaşırma konusu oldu. Neden? Yani herkes bekliyordu ki e, rüyada sipariş üzerine görülmüyor biliyorsunuz. E, nübüvvetten bir cüzdür meselesi de var. İşte Hz. Talha gibi bir zatın rüyası bir senin benim rüyama benzemez hali dava. Şaşılan şey ne oldu biliyor musun? Şehit olan sonra koydular. Yani yatağında ölen bir sene sonra yatağında ölen zatı önce soktular. Şehit olan bir sene önce ölen ve şehit olanı efendim, geri bıraktılar. Yani geri derken öyle bir sıkıntı vermek anlamında değil. Ama ilk girme meselesi de var ya bu da bir fazilete işaret ediyor ilk girenler, eftal olanlar. E i̇nsanlar bu nasıl iştir ya falan Allah Allah. Talha'nın rüyası da radıyallahu teala yani tabii ki e, inanıyorlar ama bir mana veremediler. Haber Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ulaştı. Yani rüya yayıldı. Yayılınca birisi geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e de demek anlattı veya bir şekilde ulaştı. Talha böyle bir rüya görmüş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Mine-i zelketi acaba? Siz neden şaşırıyorsunuz? Ben anlamadım yani. Ben de sizin neye şaştığınıza şaşıyorum buyurdu. Neden şaşırıyorsunuz? Dediler ya Resulullah kâne hâda eşed Bu eee şehit olan zaten e, şeyinden belli, şehit olmasından da belli. Bu İslam'a çok gayretliydi, çok fazla ibadetliydi. Ondan sonra gitti Allah yolunda harbe çıktı, şehit oldu. Mesruride fi sebilillah evvelim Allah yolunda şehit oldu da -de cennede, ve dehal hada'l ve kablo. Peki bu arkadaş, öbür arkadaş niye ondan önce cennete girdi şimdi bu rüya'ya göre? Ya yani rüyaların önemini görüyor musunuz asr-ı saadette? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüyadır yahu geçin boşver. Buyurdu mu? Buyurmadı. İnsanlar da rüyadır deyip de bunu e, efendim, atladılar mı atlamadılar. Hepsi birbirine naklettiler. Ve nihayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar intikal ettirdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve Efendimiz de e, bu hususta bir e, hadis-i şerif beyan etti. Niye şey söylüyorsunuz? E dediler, ya Resulullah bu daha çok ibadet ettiğken so hem de şehit olmuşken bu niye sonra girdi? Efendim cennete de bu yatağında ölen insan önce girdi. Biz buna şaşıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Peki ben size söyleyeyim niye o önce girdi? O sonra ölen niye önce girdi? Bu Arkadaşından bir sene daha sonra, bir sene kadar daha ondan sonra şehit olmasından sonra yaşamadı mı? E, yaşadı. Peki, bela ve drakanın Allah nefes mı? Peki, o bir sene yaşadığına göre, o bir sene içinde Ramazan geldi mi? Geldi. Ahmedan beri bahsediyor bunu. Peki, o Ramazanı da oruç tuttu mu? O bir sene sonra ölen. E tuttu. Peki bela. Dediler tabii ki Ramazan geldiğince tutmaz mı? Tuttu. Peki burada Fis seneti Peki bir senede bir insan sade farzları kılsa yani farzları vacipleri de, kılsa efendim hesap yapın yani. E, efendim 17 yedi rekat... ...vitirsiz. Değil mi? Vitirlen koysak... 20 rekat ediyor. Yani farz-ı vacibi, bir, en azını konuşuyorum bunu tabii. Mutlaka sünnetlerde kılmıştır, nafilelerde kılmıştır, sahabeden bizzat yani. En azını konuşsak... 20 rekatı... 355 gün... Diyelim tabi bir sene daha yaşamış. Tam tabi günü gününe dakikasını bilmiyorum ne kadar yaşamış. 355. Şimdi 20 rekatte kaç secde var? 40 secde var. 355 ile 40'ı çarp. 355 günde en az 40 secdesi var. En az. O sonra yaşayan bir sene daha fazla yaşayanı konuşuyoruz şimdi. Peki. Ne kadar etti? 14.270 etti sırf bu şeysiz. Yani sünnet kılmış, teyit kılmış, işrak kuşluk evvabin abdest şükür falan onlar saymıyor. Yani bilmiyoruz ki ona kadar kılmış. Ama farzı vacibi kıldığı kesin sahabeden zat. O kesin. Yani bu buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan bir sene daha sonra yaşadı ya. O arada Ramazan geldi mi? Geldi. Bir Ramazan oruç fazla tutmuş oldu mu ondan? Üzerine yani o vefat ettikten sonra tutmuş oldu. Peki ne kadar daha secde yap? Şu kadar şu kadar. Hatta bazı hadis irtifatlerinde onu da hesap ettiğinde hatırlıyorum öyle bir şey. Çok evvel görmüştüm ben bu hadis-i şerifi. Sanki bir hesap da yapmış. Şu kadar secde yapmadı mı? E çünkü bir seneden işte hesap yaptık biz. 14.200 secde farkı çıkıyor. Bu da yani normalde Müslümanlar bir o kadar da sünnet diyor. Zaten sünneti müekeciler 12 rekat. 12 rekat sünnet-i var. Yani gayr-ı müekkedeler Hiç yoktan 20 rekatta nafile vardır. Yani icra var, kuştuğu var, tehçüd var, evvelim, işte vesaire, hacet namazı var vesaire. Yani hiç yoktan söylüyorum yani. Hiç yoktan da 20 rekat çıkıyor zaten. Sünnet-i sünnetler 12 çıkıyor zaten. İlaveten. E 20 de öyle desen 14 14.000 gidiyor. Efendim e, 28.400 e, misal yani 20 bin, 30 bin secde fazlalığı var. Bir Ramazan fazlalığı var. Bir de yani 10 bin nerede fazlalığı var. Bir senede aynı yaşta olsak tamam mı? aynı vakitte namaz, namaz kılmaya başlamıştık aynı ibadetleri yapıyoruz. Sen benden bir sene önce öldün. Ben senden bir sene sonra öldüm. Cennete girmekte öncelik kime verilir? Fazilet, mertebe bakımından fazilet kime nasip edilir? Bir sene sonra ölene. Yani buradan anlaşılıyor tabii. İkisi aynı ayardaysa konuşuyoruz tabii ki. Öbür türlü adam bir sene yaşamış, kazanmış, gitmiş. Öbürü elli sene yaşamış, namaz yok, abdest yok. Ondan bahsetmiyoruz. Sade ömür, sade hayat sürmek fazilet sebebi değil. Yani bir adam 90 yaşında olması, 100 yaşında olması e, ne yapıyor? Onun eftal olmasını iktiza etmiyor. Çünkü Tuuba li umru Ömrü uzun olup ameli güzel güzel olanlara müjdeler olsun buyuruyor. Bunun da tersine geliyor. Ve lil men taale Ömrü uzun olup ameli kötü olanlara yazıklar olsun. Cehennemin dibinde ki Veyl Vadisi'nde yanacaklar buyuruluyor. O zaman biz burada neden bahsediyoruz? Aynı ibadetleri yapan, aynı eşit seviyede efendim, vazifelerini ifade kişilerden biri önce öldü. Hatta baksana şehit oldu ya o harpte. Öteki normal yatağında öldü. İkisi de eceliyle öldü. Aynı hava. Bu cennete önce girdi. Hz. Talha bunu rüyasında görüyor. Şimdi Hz. Talha'nın rüyası meselesinden ziyade hadisi şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu rüya ulaştığı zaman buna bir tahlil yaptı mı? Bir yorum yaptı mı? Yaptı. İşte o zaman bu bize ne oluyor? Vahiden gelen bir ilim oluyor. Çünkü hadis şerifler de ayetler gibi vahiydir. İnanmamız gerekiyor. Yeter ki kaynaklı olsun. Kaynağı muteber olsun. Ahmet, Ahmet i̇bn müstedi muteber bir kaynaktır. Hal böyle olunca buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Peki o bir sene daha yaşadığında şu kadar şu kadar daha fazla secde yaptı mı? Çünkü öbürü ölünce daha secde yapamadı. Yaptı. O zaman ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Fe, Fevellediği nefsin biyediği de var. Canım yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki inne beynev mâ leb'ade mâ beynes vel ard. Bu iki kişinin arasında derece farkı olarak ne vardır? Gökle yer arasından daha uzak mesafe vardır. Gökle yer arasından 500 senelik mesafe. En seri vasıtayla gitsen 500 senelik mesafe. Gökle yer arası. Birinci kez maden bahsediyorum, aydan falan bahsetmiyorum. Gezegenlerden bahsetmiyorum, yoksa küçük olur şimdi. Birinci kat sema'dan bahsediyorum. Birinci kat sema ile yer arasında ne kadar mesafe var? Hadi şeriflerde ge geçer yani. Beni olma, mesihla sene miyetsine? Allah arada 500 senelik mesafe var. O kadar mesafeden daha uzak derece farkı çıktı. Kime? O sonra ölen üstün oldu. 13'de cennete önce girdi. Ne üstün onu? Bir Ramazan fazla tutması. Yani çünkü o bir Ramazan ancak uçuyor. Bir senede bir Ramazan var. Bir Ramazan fazla oruç tutması. Tabii onun yan gelirleri var tabii. Teravihi var. O arada Kadir Gecesi'ne tevafuku var. işte. Bir Kadir Gecesi'nin zaten 83 sene 4 aydan kayırdı. E şimdi o ondan bir fazla Kadir Gecesi'ne ulaşmış oluyor. Anladın mı şimdi? Bir fazla Kadir gecesi, bu kadar teravih, bu kadar namaz, bu kadar secde. Bundan dolayı gökli arasından daha uzak mesafede âli oldu. Üstün oldu buyurdu. Sallallahu te'ala aleyhi ve sellem. Şimdi burada mesele ne? Mesele bu rüya olmaktan çıktı. Artık bu hüküm hadisle sabit oldu. Hadis-i şerifle sabit oldu ki Uzun ömürlü olan bir sene sonra bir ay sonra bile ölüp daha fazla yaşayanlar önce ölenlerden eftal oluyorlar. Dereceleri aynıysa, ibadetleri aynıysa. Zaten ibadete farklıysa, ibadetsizse biri onu zaten dereceye sokmuyoruz ki. Dereceye hiç girmeyenden bahsetmiyoruz burada. Ha Buna dayanıp da sen bir adam bir adamdan sonra öldü diyor bu adam bu adamdan üstündür falan cennette böyle şeyler konuşamazsın. Niye konuşamazsın? Mübarek adam. Sen kimin cennetlik olduğunu biliyor musun? Bilmiyorsun. Bu adamların sonunda imanla kurtarabilmişler biliyor musun? Bilmiyorsun. Senin burada millet hakkında kıyas yapman için anlatılmıyor bu hadis-i şerif. Bu hadis-i şerifin beyanı ne, ne, neyin dedindedir? Yani bir Ramazan fazla tutmak, bir sene fazla yaşamak, bir gün dahi fazla secde yapmak insanın kazancı bakımından, fırsatı bakımından e, ganimeti bakımından ne kadar önemlidir Bunu anlatma çalışıyoruz Yoksa sen şu önce öldü şu sonra öldü O zaman cennete bu önce girdi bu sonra çıktı Ya kardeşim sen kimin cennete gideceksin bilmiyorsun ki bir, Burada Hazreti Talha'ya Bu iki zat gösterildi Bu iki zatın ikisi de sahabeden Dolayısıyla zaten cennetlik Cennete girerdiler Bir önce bir sonra girdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bunu Tasdik etmiş oldu o ikisinin cennete girdiğini Birinin önce girip birinin sonra girip o rüyayı tasdik etmiş oldu. Bu beyanıyla. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama biz müşakkas kimseler hakkında felanca önce ünlü felanca sonra kaldı. Bunu konuşamayız İslam'a göre. Biz bundan bahsetmiyoruz şu anda. Ama efendim Ramazan'a ulaşmak, Kadir gecesine ulaşmak. Şimdi bu gece olabilir. Yarın gece tek 25'te arayın buyurulan gecelerden olabilir. Ondan sonra 26 çift 27. gece geliyor. En ümitli gece. Çarşamba günü. Efendim. Perşembe'yi perşembeye bağlayan gece olacak. İnşallah biz Hayder'de olacağız. Kadın cemaate yer yok ama erkeklere yer var. Erkeklerden gelip de dışarıda kalan olmuyor. Dışarıda kalan, geri dönen olmuyor yani. Rahatlıkla gelebilirsiniz. İftarlık da var. İnşallah. İnşallah. ...saat yedi gibi ben sohbete başlıyorum ama sen iftara kadar gel. İftardan sonra gelseniz işte akşamı kılıyoruz. Evvabileri kılıyoruz. Ondan sonra tekrar Kadir Gece sohbeti yapacağız. Çünkü akşamdan evvel gece girmiyor ya. Gecenin tevabinden sayılır ama gece girmiyor. Esas gecenin sohbeti ilim meclisinde bulunmak... ...bin rekat nafile namaz kılmaktan eftaldir. Sen nerede bin rekat kılacaksın bu kadar kısa gecede? Bin rekattan hayırlı, bin hasta ziyaretinden... Ve bin cenazede bulunmak bin tane Uhud'da o kadar cevap demektir. Bir cenazede bulunan, hele ki ramazan Şerif'te oruç ağzına bir cenazede bulunan çok fazileti, ne fazilet katılıyor yani. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. E, her kim aynı günde oruç tutarsa, aynı günde bir Müslüman hastayı ziyaret eder, aynı günde bir Müslümanın cenazede bulunursa ve cebetle cennete girdi diyor yani. Cennet kesinleşti, mutlaka cennete girdi buyuruyor. Yani oruçluyken cenaze namazında bulunmak veya bir Müslüman'ın defninde gömülmesinde hazır olmak, yani cenaze namazdan da mezarlığa da gidersen daha eftal olur. Çünkü cenazede bulunan bir kıyrat, bir uhut daha kadar sevab alır. Mezarıda da giderse iki uhut daha kadar sevab alır. E sevaba doymamak lazım. Ahirette hasenat çok lazım. Buradan kazanılıyor. Hele ki oruç gününde, Ramazan günde, oruç gününde bu faziletine fazilet katılıyor. Anladın mı? Bir adam bu amelleri aynı günde cem ederse, birleştirirse, bir arada yaparsa mutlaka gerçek mümindir ve cennetliktir buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için efendim Ramazan Şerif'e ulaşmak, Kadir Gecesi'ne ulaşmak, şimdi geçtiyse Allah bilir. Fakat önümüzde ümitli birkaç gece daha var. Son gece zaten bütün ümmet toptan af oluyor. Hani Kadir gecesi müdür sorular. Yok buyurdu. Son gece için. Ama işçiye ücreti işini bitirince verilir ya. Son gece işte mağfiret, genel mağfiret tecelli edecek ve boyunlar cehennemden azat olacak inşallah. Bu müjdeler beyan ediliyor. O zaman e, hele ki bayram gecesi var. Bayram sabahında af olmayan kalmaz. E, ne müjdeler var inşallah. Önümüzdeki derslerde son bir iki gün e bayram gecesi, bayram sabahı ile ilgili faziletleri, müjdeleri, salih amelleri, zikirlerden bir şeyler inşallah anlatacağım. Yani 27. geceden sonra o dersleri yaparım inşallah. Bir iki gün kalıyor zaten. Bu sene 29 çektiği için. Demek ki insan nimet kıymeti bir, bir nefes fazla yaşamak. Neye lazım? Bir şeyler daha yeriz. Ya Yahu sen ne olacak bu kadar senedi yediğin hepsi nereye gitti belli ya. Bir de sana ne kadar zahmet verdiği damarlarını tıkattı, şekerini çıkarttı, tansiyonunu çıkarttı. Hep zarar oldu ya. Yani insan zaruret miktarı helalından belini ayakta tutacak kadar, namaz kılacak kadar yiyecek tabi yemeden durulmaz da. Şunu demek istiyorum, niçin yaşayalım yani? Niçin yaşamak isteyelim? Yemek için. E değer mi ya bu yemek için bunu bu dünyanın çilesi çekilir her Her günde ne kadar sıkıntılı haberler alıyoruz yani dünya kadar şehit haberi geldi. Dün o gece o kadar şehitlere okuduk. Bugün yine şimdi yine bir şehit var. Deminki ki de geldi. Ondan sonra 300, 700 küsur asker zehirlendi. Kasıtımı yapıyorlar. Ne yapıyorlar belli değil. Bu yemek şirketleri falan. Yani dışarıdan aldığımız haberler üzücü oluyor. Kendimizle alakalı oluyor. Ailemizle alakalı oluyor. Bir saat sevinemiyoruz. Üç saat üzülüyoruz yani. Dünyanın şeyi bu. Adeti bu. Bundan... Vefa bekleyen ahmak yani. Bunda ferah bekleyen, bunda sürur bekleyen, hiç üzülmeyeceğim, çok mutlu olacağım diye böyle avunan. Hakikaten avunmuş yani. Gerçekle hiçbir alakası yok bu adamın. Böyle düşünen bir adam gerçekçilikle hiç alakası yok yani. Dünyanı görmüyor musun? Bütün her gün haberlerde insanların başına ne, ne belalar açıldığını. Yolda otururken minibüs geliyor ölüyor. Öbürü oradan efendim durup dururken biri geliyor bıçaklıyor öbürü kafasına bir şey düşüyor. Orada deprem oluyor. Orada sel oluyor. Yani Allah Teala'nın kaderleri, musibetleri, imtihanları, belaları çok. ne mu bir şey? Yemin ediyorum vallahi ben sizi imtihan edeceğim. Neyle bir şeyle Abi, benim şeylerim çok buru. <gülüyor> minel haufu vel cuu derim, açlık usallada derim. Hemen akşam <gülüyor> minel emval noksan ederim işinizi bozarım, iflas ettiririm, ürünlerinizi donla, yelle, selle helak ederim ve çocuğunuzu alırım, sevdiğinizi alırım. Ve eh. beşer-i sabirin. Sabredenleri çok müjdele habibim. Sabredenler Allah kazasına kadere rıza gösterenler, İyâ i'tiraz etmeyenler sabredenler. Biz Allah'ın mülküüz, o bizde ne isterse onu yapar. Biz ondan razıyız. O yeter ki o da bizden razı olsun diyebilenler ve tabii bunu içine sindirenler. Bir ağızdan konuşmak var, bir de kalbe indirmek meselesi var. içine sindirmek meselesi var yani. Kullu mufaale'l habibü habib. Sevgilinin her işi sevgilidir. Makamına erebilmek. Böyle olursa tabii ki e, çok yani dünyadan efendim belasızlık, musibetsizlik, devamlı sürur Daimi bir ferahlık. Beklemeyin. Bekleyen öküzün altına uzak bekle. Onun için bu dünyada bir nefes daha, bir saat daha, bir gün daha, bir ay daha, bir sene daha durmak istiyorsak, istiyorsak işte şu müjdeye dahil olmak. Yani bir daha sene Ramazan'a kavuşuruz diye. Bir daha sene de Kadir Gecesi'ne yetişiriz diye. Bir daha sene de rahat, güzel oruçlar tutarız. Bir daha sene de, Efendim umreye gideriz. Bir daha senede teravih nasip olur kılarız. Bu sene zaten bitti bitiyor. Bunun için e, yaşama istemek lazım. Bunun için hayat istemek lazım. Yoksa hayat aleyhine çalışmak olur. Zararına çalışan dükkanı kim açık tutar? Herkes kapatır. Çünkü seni daha büyük borca sokar. Onun için yaşadıkça günahın artıyorsa ne lazım o hayat? Allah'a Celle Celaluhu halis ibadetler çıkarabilmek için hayat lazım. Yaşamayan adam nasıl ibadet edecek? Kabirde yatanlar ne kadar pişmandırlar hayattayken yapmadıklarına. Bize neler, neni dağlar ediyorlar, ne seslenmeler yapıyorlar? ayet kelimelerde, Kerimelerde, hadis şeriflerde bu pişmanlık meselesi ne kadar anlatılıyor. Ee, biz de pişman olmadan hazır şu mübarek iftar saatinde sofraya oturuyorsunuz. Artık biraz iştara yaklaşıyorsunuz, bekliyorsunuz. Şüphan Allah ve, ve okuyun, Şüphan Allah ve La ilahe illallah, Allah ekrar okuyun, La hâle ve La kuvveti illa billah okuyun. Onda sonra La ilahillallah okuyun. Çok zikirler, ibadetlerle meşgul olun. Tebbe, istigfar, en az yetmiş kere. Estâhfirullah, estâhfirullah, estâhfirullah, estâhfirullah. Ya Rab, bir daha yapmayacağım. Bu iftarda beni azadet, boyum cehenneme azadet. ...bir milyon kişi azat ediyorsun kurban olduğum... ...her iftarda bir milyona azatlığım var. Bu iftara da bir milyona beni dahil et. Mağfiretine nail et. Böyle yalvarmak yakarmak lazım. Bu gecenin teravihini ganimet bilmek lazım. Şimdi belki yarın da ölürüz. Belki bu gece de teravih çıkamayız. Bu arada bir iki saat içinde nice insanlar ölecek dünyada. Ama... ...se işte niyet ediyoruz bu gece kılacağız inşallah. Niyet ettik mesela. Efendim camiye gideceğiz inşallah... Yatsıyı cemaatle kılacağız. Yarın sabah namaz cemaatle kılacağız falan. Hele ki mübarek on geceleri hiç kaçırmayacağız ki Kadir gecesine denk gelelim diye. Bütün geceyi kıyam sayısın. İşte kazanmak isteyen bunları yapar. Fırsatları değerlendirmek isteyen böyle yapar. Onun için Allah'a da dua eder. Ya Rabbi Allah mehina ma kânetil hayatu hayralleri. Yaşamak bizim için hayırlı oldukça yaşat bizi. Ve tevfena idâ kânetil vefatu hayralleri. Ölüm bizim için hayırlı olduğu zaman da vefat ettir bizi. Allahümme ceala Hayate ziyade tellena fikulli hayr. Ya Rabbi hayatımızı, yaşamamızı, ömürümüzü, nefeslerimizi, hayırlarımızın, oruçlarımızın, ibadetlerimizin, zikirlerimizin artmasına vesileyle. Ve ceal mevte rahet min şer. Ölümümüzü de bütün dünyanın sıkıntılarından, şerlerinden, musibetlerinden rahata ermek eyle. Nerede? Niceleri ölüyorlar. Daha büyük belayı buluyorlar. Ahiretin azabına düşüyorlar. Kabir azabına düşüyorlar. Dünyada ne kadar sıkıntısı varsa da keşke dünyada kalaydım o kadar sıkıntıyı çekerdim. Adam niye intihar ediyor? Bunalmış, daralmış, dayanamamış. Sıkıyor kafasına. Halbuki intihar öyle bir haram ki ciddi ahirette onu acayip azap edecekler. Devamlı işkence. Ya o zaman ne diyecek? Ya keşke dünyada kalaydım da yok. Efendim sevgilim terk etti. Yok karım kaçtı yok o borcum var, yok iflas ettim, yok rezil oldum. Gururlular da çok intihar ediyor. Ekseri gururlular intihar eder. Şimdi öbür gibi rezilliğe alışmış adamlar yani başına ne geçiyor? Aman! Dünyanın rüsvaylığı, ahiretin rezilliğinden ehvendir diyorum. O hadis-i şerifi okuyup geçiyorum. Bugüne kadar da geldim. Başıma da gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi. O kadar da iş yaşamışım yani. Fakat ya ahirette rezil olmayalım. Dünya öyle de geçer, böyle de geçer. Mühim olan Hayatımız hayırlarımızın artışına vesile olsun. Ölümümüz şerlerden kurtulup da ebedi nimetlere kavuşmamıza vesile olsun. Aksi takdirde öldün, cehennemi boyladın. E bu, bu ölüm kurtuluş mu oldu şimdi? Onun için biz yine yaşamayı isteyenlerden olalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle bu. illa hayat isteyin. Ömür isteyin allah Teala'dan. Hayırlı uzun ömür isteyin. Niçin? Çünkü iyi adamsanız, zaten yaşarsanız İyiliğinizi artırırsınız, Bir Ramazan daha tutarsın. Bir Kadir gecesine daha rastlarsın. Bir zekat daha verirsin. Bir fitre daha verirsin. E. Kötü adamsanız da yine yaşamak isteyin. Neden? E kötü adamsanız. O zaman tevbe fırsatı gelir. Belki günahlardan pişman olursunuz. Vazgeçersiniz. Tevbesiz ölmezsiniz de hiç olmasa ahirette cehenneme girmezsiniz. Onun için kötü de olsan hayat iste. Çünkü öyleden tevbe yapmak, te istiğfar etmek de yine hayat istiyor daha sen kıtlağını sıkarken tevbe etsen ne faydası var? Onun için yine hayattayken istiğfar edenler inşallah mağfiretene hal olacaklar. Şimdi bir ara veriyoruz. Bu arada da fuzuli bir şeyler konuşulmuyor. Dualar anlatılıyor. Benim okuduğum e, üç kitaptan herhalde birer dua öğrettim size. O dualardan, e, kitapların faziletinden, dünya ve ahiretiniz için... E, efendim, yapmanız gereken ameller. Mesela dualarım kitabında hiç söylemediğim bir şey söyledim. Yani 20 küsür senedir o kitaptan anlatırım. Hiç söylemedik bir zikir söyledim. Mubarek 10 günlerde hele ki şu son gecelerde günler birer kere yapan dünya, gökleri yerleri sevap doldurur. Göklerdeki yerlerdekiler hepsi sevabının bir müste ona yazılıyor. Allah'a tazim zikirleri var orada mesela. Böyle zikirler. Onlar da dinleyin inşallah. Ondan sonra dönüşte e, bu hususta bir iki rivayet. zikle İftara kadar sizi hayırla meşgul edeceğim. inşallah ve <gülüyor> rahman <gülüyor> Dünyaya nasıl aleyhi ve sellem Muhammedu aleyhi sallam bismillahi r taala ve ve Yaşıyorsak, zevk alıyorsak, hüzün çekiyorsak, nasıl ateşe değdik mi yanıyorsak. Efendim değil mi? Ahirette böyle. Ahiret var. Ahiret hayal değil. Ahiret rüya değil. Ahiret gerçek. Bak Demirat-ı Şerif'te anlatıyor. Cennetin kapısındaydım diyor Hazreti Talha. O iki arkadaşı aldılar diyor. Sonra... O ilk arkadaş geri bana döndüler diyor. Cennete girdiler. Sonra kapıya geldiler. Bana dediler ki senin daha vaktin e, yanaşmadı. Yani sen daha yaşayacaksın. Şimdi sen giremezsin dediler bana diyor. E şimdi dün dünyada yarın ahirette. Ya cennette ya cehennemde. Ne dünya? Bir saat evvel. Bazı beş dakika evvel. Dünyada. O cesedi bedeninin dünyada kalması mümkün değil. ki gömülü. İstersen üç gün sonra göm. Öldüğü anda ruhu gitti yerine. Ya cennete ya cehenneme. Yani bu kadar gerçekçi bir hayat var önümüzde. Ve her anda o hayat karşımıza çıkacak. Böyle bir hal varken biz nasıl ahireti veresiye sayarız? Nasıl ahiret? Her gün görüyorsunuz şu haberleri izliyorsunuz. Ne kadar insan ölüyor ya. Çeşitli vesilelerle yani. Çeşitli vesileler. Zaten birçok haberle birçok ölüm kalımla ilgili yani. Kazalar, belalar, dibine vuranlar, bıçaklayanlar. Mesela. Hiç ummadığın yerden başına iş geliyor. Sağlıklı adam duruyorken geliyor kamyon üstüne çıkıyor ya. Hani bu adamın bir hastalığı var mıydı, yok muydu? Ecel buna bakmaz ki. Onun için fırsatlar Ganimettir. Şu mübarek gecelerde. Ne kadar ibadet. Ne kadar ibadet yapabiliriz. Ne kadar zikir yapabiliriz. Bu dünya kelamlarını kessek. mala yani fuzul şeyleri kessek. Bu televizyonlarda bizi çok meşgul ediyor yani. Programlarını falan. Ona bakayım, ona edeyim. Dersin ki saatler geçmiş. E gece bir anda bitiyor. Seher vakti bitiyor. Onun için Erravzül Faik şimdi bir kıymetli eser var. Mevaiz kitaplarından çok mübarek bir eserdir yani. Bütün e, meşayih o kitaptan nakil yaparlar. Riva'da olduğuna göre salihlerden bizzat, evliya Allah'tan bizzat bir kabristanın işte kabristana geldi. Kabristanların biliyorsun girişlerinde falan böyle mescitler oluyor. Abdesthaneler oluyor. hani mezarlıklarda olurdu evvelce de. Şimdi biraz olmuyor yani. Fakat evvelki eski mezarlıklarda falan girişinde olup insanlara abdest al ziyaretten evvel abdest tazelemesi icap eder. Eskiden biliyorsunuz şimdiki gibi arabayla filan uzun yollardan geliyor, abdest ihtiyacı oluyor. Orada abdest tazele ziyaret ederken abdestli olsun, Kur'an okuyacak falan Geldi kabristan'a, e, bu dedi dediğimiz işler çok yani çok eski rivayetler bunlar. 700, 800, 1000 seneden evvelki rivatler. Efendim, iki rekat namaz kıldı. Bir mezarlığın da yanına gelmişti. Yanında da bir kabir vardı. O kabrin yanında iki rekat namaz kıldı. Sonra uzandı. Yani mezarlıkta da uyumak cesaret ister. Şimdi millet zaten ölüden ödü kopuyor. Efendim, korkulacak zannediyor falan. Ne alakası var da allah Teala e, öldürdüğünü bir daha mahşere kadar diritmeyeceğini e, vaat ediyor, beyan ediyor. Ancak cinin biri kalkıp ölünün şim, şekline girip de geli falan, o ölü dirilmiş değil. O ölü dirilmiş değil, onun şekline girilmiş. Anladın mı? Bunlar ayrı şeyler. Çünkü Mevla öyle buyuruyor. Ennevun bileyim. La <gülüyor> onlar ölenler helak edilenler azaba uğratılanlar vesaire hangi sebeplerle olursa onlar geride kalanlara dönmeyecekler tamam dönmeyecekler Görmüyorlar mı buyuruyor dönmüyorlar Ama şerehte çıkacak o dünyaya dönüştük o yeni bir hayata çıkış Onun için tabii korku ya. E, mahal yok ama yine de insan kendi içine anlatamaz yani. Ben, ben de mesela. Yani ha, evliya türbesi falan olsa belki insan uykusu gelse falan uzan mı yatanım? Ben evliya türbelerinde falan çok e, huzur bulurum ama tabii genel mezarlıklarda insan çekiniyor yani. Gece karanlıkta veya da yatmak, uyumak hele bayağı bir şey. on Onbaharık zaten evliya Allah'tan İki dakika da namaz kılmış herhalde Yol, yolculuğu da uzun yoldan gelmiş. Uzanmış. Rüyasında işte Allah dostlarına gösteriliyor. Rüya şerata muhalefete olmadıkça, Kur'an'a surede muhalif olmadıkça e, rüyalar alınır. Alınır ve itibar edilir yani. Temin de anlattık Hazreti Talha'nın rüyasını Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem itibar etti. Ve e, tefsir etti yani. Her sabah da sorardı rüya göreniniz varsa tabir edeyim. Mesela boş işler bunlar ya üstünüz açık mı yattınız ne yaptınız falan buyurduğu yok yani. Rüyalara mana veriyor. Mana vermek de ne demek? İtibar etmek demek. Değer vermediğin, itibar etmediğin şeye mana yorum yapılır mı? Ee, kabrin sahibini görüyor yani. Kabirde yatandın tabi tabii bedeni orada atıyor Ruhu ya cennette ya cehennemde. Onu görüyor. Ne dedi ona biliyor musun? Ya haza ey falan adam dedi. O ka ka kabirde yatan o da yattığı ya yanında. O uyuyor uykuda mezardakini görüyor. Mezardaki ona diyor ki inneküm te'amelün ve la te'alemün ve nahnu ne'alemu ve la ne'amelu Çok önemli bir şey. Bütün mezardakiler bize aynı şeyi söylüyorlar. Kabirde yatanların tümü bize böyle nida ediyor. Allah kalp kulaklarımızı açık eylesin de kalbinin kulağı açık olanlar efendim bu hakikatlerden haberdar olurlar. Ne bu e, Kabir sahibi ne dedi ona? Ahiretten gelen haberler gerçektir. Rüyada ölüyü gördüğün zaman rüya aleminde ahiretten yalan söyleyemez. Orası dünya değil. İstediği yalanı uydursun. Onun için ölülerin söyledikleri sözler doğrudur rüyada. Geçenler. Ne dedi ona? Ey falanca. Siz dedi amel ediyorsunuz. Ameliniz var, ilminiz yok dedi. Ne demek? İbadet yapıyorsunuz, amel ediyorsunuz. Çünkü sağsınız. Hayattasın, oruç tutabiliyorsun. Hayattasın, teravih kılabiliyorsun. İşlak kuruştuk, teheccüd kuruyorsun. Beş vakit namaz zaten kılacaksın. Dayıptan onu da kılmayıp da gavur mu olasın demiş. Ondan sonra efendim, siz amel ediyorsunuz. Gece zekat veriyorsun, fitre veriyorsun, bilmem ne. Bundan evvel ölmüş adam. Bunlar hiçbirini yapabilir mi? Gün ölse yapamaz. Bugün ölen bu gece teravih kılabilir mi? Kılamaz. Ruhaniyeti gelse de camide Cık. Anladık da sevap, günah neye bağlı? Bedenle ruhun birlikte olduğu döneme bağlı. Ruh bedenden ayrıldıktan sonra senin ruhaniyetin gitmiş, tekrede zikir yapmış, senin ruhaniyetine zikrine sevap vermezler ki. Bedenle birlikteyken imtihandaydın. İmtihanı o zaman kazanmalıydın. Çünkü bedenin sıkıntıları vardı o zaman. Bedenden, iskeletten, cesetten... ...şey koparacaksın, vakit, saat koparacaksın. Kolay mı yani? Nasıl koparacaksın? Efendim, karnım aç diyor, uykum geldi diyor... Film seyredeceğim diyor, internete bakacağım diyor. Diyor da diyor, adam teravih kılmak ister Ama ruh bedenden ayrıldıktan sonra, ruhun bu işte taraklarda besi var mı? Yok, e bedenle beraber olunca meşkale çok çıkıyor, mani çok çıkıyor. Mani çok çıktığı için, ruh da bedeni birçok yerde istediği yönde e, sürükleyemiyor. Nefis sürüklüyor, nefis kumanda ediyor, bedene nefis kumanda ediyor. Ruh kumanda edemiyor, zaten ruh kumanda etse evliya oluruz yani ruh çünkü arşın nurundan yaratılmış. Hep ibadet isteyecek, zikir isteyecek falan. Ama nefis kumanda ettiği için şarkı istiyor, türkü istiyor, gezmek istiyor, tozmak istiyor, koplamak, zıplamak, horonet her şeyi nefis istiyor. Ruh böyle şeyler istemez ki. O bakımdan o ölen kişi kabrin yanında yatana ne diyor? Ey falan kişi diyor. Siz amel ediyorsunuz ama gerçeği bilmiyorsunuz. Ne demek gerçeği bilmiyorsunuz? Biz şimdi teravih kılıyoruz. Bizse de gitsek. İmam biraz kısa okusa. Neden? E, i̇badette bu kadar huzur var, kazanç var ama bizde e, şuur yok ki. Amel ediyorsunuz ama ilminiz yok. Yani ne demek? Gerçeği bilmiyorsunuz. Teravih ne kazandırıyor? <gülüyor> Namaz ne kazandırıyor? İmamın arkasındaki aminde bile meleklerle buluşan geçmiş günahları affoluyor bir aminde ya. İmamın Fatiha'da amin demesinde. Yani bir namazın içinde neler var biliyor musun sen? Ne müjdeler, ne faziletler. Allahu ekber tekbirler zaten. Köklerden yerlerden fazla sevap kazandırıyor. Subhan rabbil azim'le, sübhan ve ala alalar. Fatiha-i Şerif 7 Kur'an'ı tartarlar ya bir Fatiha. Kulü Allah kıyusun Kur'an'ın üçte biri. Üç kere okusun oldu bir hatim. Yani bir namazda elde edilen ahiret kârları, hasenatı bir adam dünyanın başından sonuna kadar yaşasa, namaz kılmasa ahirete zengin gelemez. Ama bir adam iki rekat namaz kılıp ölmüş olsa o iki rekattaki kazancı herkesten fazla olur. İki rekat deyip geçiyor musa sen? Ne buyurdu hadis-i şerifte? Bukhari'de geçiyor bu. İki rekat velev kısa da olsa hani siz inna atayna kulu, Allah Allah kılıyorsunuz ya o kısa iki rekatlarınız bile dünyadan ve üzerinde bulunanların hepsinden daha kaybeten. Çünkü bütün dünya ve üzerinde olanlar şu anda sen ölmüş olsak geçen işte dünyanın ikinci zümrütü çıktı ne kadar kilo yani Böyle kaya kaya. Zümrüt dediğin kaya. E, Kıral yani. Haberlerde otuz. Milyon dolar mı dediler, ne işte. Adam da hırsızlardan korkuyor. Brezilya'da mı bir yerde çıkmış? E, bir an evvel satsam diyor falan da. O arada tabii... Oralarda da mafya var, şeyler çok. alırlar elimden, niye korkuyorsun? İşte, haberlere çıkınca bu iş işte, tabii ki... Herkes seni peşine düşer. Anladın mı? Şöyle bir kaya. O zümrüt işte. İşlendiği vakitte o çok pahalı. Dolarla satılıyor gramı. diyorum sana 20-30 milyon dolar koca kaya çıktı. Dünyadaki ikinci en büyük zümrüt şeyi çıktı yani. Madeni. Şimdi dünya ve üzerindeki ve içindeki olanları düşünebiliyor musun? Taşı 20 kiloluk zümrüt ya 5 kilo, bir kilo elmas çıksa dünyanın bütçesi yetmez ona. Ya. Halbuki bütün dünyanın içi madenlerle dolu. Anlıyor musun? Bütün dünya senin olsa içindekilerle beraber, üstündekilerle beraber kaç milyar dolar eder? <gülüyor> kaç milyar dolar edecek? Herkesin mal varlığını bilirsin de bütün dünya ve içindekileri almaya talip olan olmadığından bugüne kadar değeri tespit edilememiştir herhalde. Bilir kişiler de bu işte uğraşmamıştır çünkü. Kim bütün dünya ve içindekileri ve üstündekileri alacak? Mevzu bile değil. Herkes bu kadar en zengini bile işte. Cennete hep çöpçü olamaz. Peki bütün dünya ve üzerindekiler ve içindekilerin senin olmasından sağ iki rek atlamaz daha hayırlı. Niye? Ya niye? Sen şimdi ölsen bütün dünya ve üzerindekilerin hiçbir şey yanamaz. Sana ancak bir iki metre yer kazarlar. Çok da zenginsen belki senin mezarını beş on yirmi metre fazla kazarlar. E, daha geniş yaparlar. Olmadı bir de istersen sen klima koyarlar. İstersen, e bir de efendim kadife sererler. Ne olacak yani öldükten sonra? Filavı göğsüne dök yani. Ne yiyebilirsin, ne içebilirsin? Ne sevinçli haber alabilirsin? Gelsen desen torunun oldu. Sevinecek halin yok. Gelsen desen çocuğun öldü. Üzülecek halin yok. Bitmiş yani. Hayat bitmiş. Onun bütün dünya ve üzerindekiler ölmekle elinden çıkar. Ama iki rekat namazın fazileti ve karşılığı... ...esas öldükten sonra başlar. O zaman kim karda? Namaz kılan karda, elmas bulan karda değil. Elmas bulan başına bela bulmuş olur. Bütün millet peşine düşer. Kim çalsın kim... Ama birbirlerini öldürüyorlar. Ufacık altınlardan sebep ya. Nice insanlar canlarından oldular. Yok adama küp buldu deceler. Piyango çıktı falan. Oo, sen seyret ya. Başına ne sıkıntılar gelecek yani. Dünyanın malı da böyle bir şey. Dünyada da adam rahatlık vermiyor. Başına bela oluyor. Onun sen namaz kılmaya bak. Hadi şerifte iki rekat dünyadan hayırlı. Şimdi bu zat ne dedi Kabir, kabirdeki zat? Yattı kabrin yanına mübarek zat. Kabirdekini rüyasında gördü. Tam o da yanında yatıyor zaten. Kabrin içinde. Ama ruhaniyet geldi tabii ki. Çünkü ruh konuşuyor. Rüyada konuşan ruhtur. Ceset konuşacak hal. Ne dedi? Siz amel edebiliyorsunuz ama amellerinizin ne kadar önemli, sevaplı, faziletli olduğunu bilemiyorsunuz. Biz de ahirete gelince neyin ne olduğunu, bila ilahe illallah'ın sevabını, bi sübhanallahü sevabını, iki rekat namazın, teravihin, teheccüdün, o beş vakit namazlar, oruçlar, haklar, zekatlar. Hepsini gördük, gözümüzle gördük. Biz de çok iyi anladık, bildik, şuurlandık ama kifayede biz de amel edemiyoruz dedi amel edemiyoruz ne demek şimdi çok acayip bir şey burada iki rekat namazın karşılığını tam anlayamıyorsun ama kılma imkanın var ölüyorsun ölünce o okuduklarının kıldıklarının cevapları gösteriyor köşkler saraylar hizmetçiler nimet. Oo, bunlar ne kazandırıyormuş ya bunun ne kazandırdığını anlıyorsun anlıyorsun fakat o zaman tamam madem bu bu kadar kazandırıyor ben buna yatırayım yapayım desen yatırım yapamıyorsun Al. geçti git yani elindeki mücevherin malın mal senin elinde fakat kaç para ettiğini bilmiyorsun sen elerce ...üzerinde veya evinde bulundurdun. Hiç kar ettin mi? Etmedi. Belki birkaç kişi görmüştür falan işte. Aa bu ne falan. Sonra sattım birine diyelim ben. Elinden çıktı. Elinden çıkan adam... ...gitti dünya kadar... ...voli vurdu. Bu kadar haberlere çıktı. Şöyle bir şey şu kadar değere mücadele de satıldı falan. Filan. Aa bu benim sattığım şey. Ee. Sen onu beş paraya değerlendiremedin. Adam gitti. Efendim. Bir dünya paraya karşılık sattı. Bunun gibi bir şey misal veriyorum yani. Senin namaz kılma imkanın var. Oruç tutma imkanın var. İstifade edemiyorsun. Yapmıyorsun bunları. Yapıyorsan da az yapıyorsun. Daha fazla kazanma imkanın var. Dünyada para olarak daha fazla kazanma imkanın olsa bir nefes geri durmazsın. Sabah akşam çalışırsın. E, ahirette bu kadar imkanlar içerisinde sen bunu zahay ettin. Yani ne dedi? Ey benim mezarımın yanında yatan adam. Ama sen hayattasın. Ben ölmüşüm. Siz amel edebiliyorsunuz. Ama ne kazandığınızı, ne kazandırdığını o amelin bilmiyorsunuz. Biz ise işi anladık, öğrendik, bildik. Karı zararı gördük. Ama biz de amel edemiyoruz. Vallahi le entekûne rak'atâni ve Şu söze bakar mısınız? Altın harflerle yazılıp da gözümüzün önüne kazanacak bir söz. Kabirdeki o vefat etmiş. Kimin kabrindeyse işte o kabrin sahibi söyledi ona. Vallahi dedi şu anda benim amel defterim tabi defter kapanıyor ölünce benim amel defterimde iki rekat namazın bulunması yani ben kıldım sen kıldım onu söylemiyorum. İlaveten yani şu anda ben iki rekat namaz kılıp da deftere yazdıramam. Ama iki rekat namaz şu anda defterime yazılacak olsa kılabilsem yazılırdı. İmkanım elimden gitti. İki rekat defterimde yazılı bulunması bütün dünya ve içindekilerin benim olmasından bana daha sevgilidir. E çünkü öldükten sonra bütün dünya ve içindekileri adama gitsem mezara sana bilmem tapu yaptık. İşte benim şu binayı sana aldık desen... Ölmüş adamın ne var bundan, ne sevinci olacak ya, ne kazancı olacak ya. Bütün dünya benim olmaktansa diyor, ah keşke şimdi defterimde iki rekat namaz bulsaydım. Yani öldükten sonra bir iki rekat daha yazılabilseydi, bütün dünya benim osmaktan iyiydi. Tabii yani. E şimdi bak önümüzde ne var? 24. gece teravih var. Bunlar 24. gece Kur'an-ı Kerim'in izah edildiği bildirilen gecelerden. Hadis var Ahmet belde, Mühim bir hadis. Bu gece. E, tek gece değil çift gece ama çift gecede olsa bu ge 24 hakkında bir tek bu hadis var. Çiftlerden 24 hakkında var. deminde dedim. Şimdi bu gece teravih ya Zaten akşamı kılacaksın, yatsıyı kılacaksın. Akşam yatsı kılmayan adam helak olur ya. ocağa batar ya. Ramazan günü namazı terk etmek, zina yapmaktan beter ya. 20 rekat... Kaç tane iki var? On tane iki var. On tane dünya ve içindekileri sana tapulamaktan daha sevgili gelmesi lazım sana. On tane iki rekat. Ve özellikle Aziz Efendimiz beyan ediyor. Bu mübarek gecede e, yani Ramazan Şerif olması bile, 24. gecede kılınan teravih namazının faziletinde buyuruyor ki ve leyletü'r-rabi'a 24. gece teravih kılana ruhu kitabı bi yemini amel defteri sağ elinden verilir. Amel defteri sağ verilmek ne demek? Fe memanenü kitabü bi yemini fe şü bihasabu hisaben yasira ve enqadibu li ahli masruradio Kur'an. Defterini sağ alabilen çok kolay bir hesapla muhasebe görecek. Yani ona sistem edilmeyecek, azarlanmayacak. Azap edilmeyecek. Ya ne deneyecek? İşte şunları şunları yapmışsın. Gel gör geç. Arz edilecek. Sunum yapılacak. Sunum. Dünyada şunları yapmışsın. Şunları yapmamışsın. Sunum yapılacak. İnnem adi akil arz vurdu efendim. Bukhari adresinde Ayşe annemiz sordu. O arzdır buyurdu. Yani arz demek sunum yapılıyor. Sağ elinden defterini alan hesabı çok kolay. Ve ailesine, cennetteki ailesine, çoluğuna, çocuğuna... Efendim anne babasından işte kendinden evvel hesap verenler işte sıratı geçenler cennete gidenlere sevinçli vaziyette kavuşacak. Defterimde çok yüzümü hak edecek ameller gördüm. Namazlar, oruçlar, zikirler buldum. Defterimde çok istiğfar gördüm. E ee, gidi kardeşler şu saatte estağfirullah saatidir. İftar az kaldı. Tuba limen vücide fî sahifeti istiğfarun Amel defterinde çok istiğfar bulunanlara müjdeler olsun. Ahirete defter açacağım, bakacağım. Bir de defterde ne var? 100 tane istiğfar her gün. Ya, çok günah sildirir. Güneş batarken aşini batmak üzere işte 6-7 dakikası kaldı. Güneş batarken 70 kere istiğfar edenin 700 günahını sildirir. Bir günde de 700 günahtan fazla makina mıydın, fabrika mıydın ne yaptın? 70 kere Estağfirullah. Al ya. Estağfirullah ya Rabbi, ne günahlar ettim. Gözümle, kulağımla, dilimle, elimle ayağımla. Estağfirullah, estağfirullah. Azadet boynumu. Mubarek iftar saati. Orucuma bağışla ya Rabbim. Dua et mübarek. Defterinde çok istiğfar bulunanlara müjdeler olsun. Ahirette bir bakacak. Yüzünü ne hak edecek? İstiğfar, tevhid, zikir, tesbih, tahmid. Bunlara hak edecek. Kere kalan ne? Şu kadar film seyretmiş. Bundan ne kar gelir ya? Hayatını boşa geçirmişsin desene derler. Melekler. Ne enayimişsin derler. Bu kadar vakitler saatler bir kere mi Allah diyemedin derler. Ya. Onun için 24. geceyi teravih kılan bak ne dedi o kabir, kabirde yatan kişi iki rekat yazılsaydı defterime bütün dünya ve içindekiler benim olmaktan daha sevgiliyin. Siz de Bak onlar işi anladı, kabirdekiler işi anladı ama işe gidemiyor. Biz işe gidiyoruz, kılıyoruz, edip, bir edip diyoruz ama işi anlamadık. Bu bize ne kazandırıyor anlamadık. Anlasaydık hiç namazdan, zikirden, ibadetten doymazdık. İmam da uzattı diye de hayflanmazdık. Uzattı da ne oldu? Biraz namazda fazla kaldın. Namazda biraz fazla kalsın sanki çeyhennemde mi kaldın? Namaz nurdur. Tüm yahudet seni aydınlatacak inşallah. Evet, defterini salinden olacak bu gece teravih kılanlar. Bir de tam müjdesi var ve ortyelihu 24 tane %100 yüz kabul müstecap dua veriliyor. Şimdi say. Bu gece teravi bitir. Teraviden sonra bir salavat getir, bir şey iste. Bir salavat daha getir amin de. Böyle 24 tane dua hakkı var. Bu geceki teravih kılanın 24 tane yüzde yüz kabul duası var. Bak başka gecelere ben böyle bir şey demedim. Çünkü böyle bir şey olmayanı ben nasıl diyeceğim? Her gecede müjdeler vardı. Çoğunu söyleyemedik, vakit yetiştiremedik. Ama 24. gece hem Kur'an'ın inzal edildiğine dair hadis-i şerif olan gecelerdendir hem de defterimizi salimizden almamıza vesile olacak İnşallah 24 makbul dua bize verilecek. Bu gecede de o duaları Rabbimiz arz edeceğiz inşallah. Önce ümmet meselelerini öne alın. Filistini, Gazze'yi, Yemeni, Myanmarı, Doğu Türkistanı, Irak'ta eli sünneti, Suriye meselesini. Plan evvel ailelerine, çoluk çocuklarına, yurtlarına dönsünler, evlerine olacaklar. Suriye Sütlüman olsun, eli sünnet aziz olsun, eli sünnet devleti galip olsun. Ya. Yani bunlar 5-10 dua bunlara gider. Ama yine de bize 15 falan kalır ya. Neyi etmiyor yetmiyor 15'im dua? Bir tane Rabbena etmina fi dünyâ hasenâ filâ ahiretâ hasenâ. iki cihan'a yeter. Ama yine de özel hacetlerimiz var. Hepimizin kendi günümüze göre sıkıntılarımız var. Bunlar için tabii ki dua edelim inşallah. Allah Bu gece var. İşte onun için ne diyor? İki rekat defterimde olsaydı dünyadan iyiydi. Al sana 20 rekat. Hadi bakalım. Fırsat elinde. Kılabilirsin. İftarını yapacaksın. Çayını kahveni de iç. ay kafayla imrekat rekat kıl. Önce de yasya kılıyorsun. Sonra fitri kılıyorsun. Ve böylece kazananlardan olacaksın. Abdullah ibn Ömer oldu. Allah'ın rüme adına hadis-i şerifte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Yani hoca bize rüya anlatma. Ya ne anlatıyorsun kardeşim sen ya? Ne rüyası ya? Al da hadis okuyorum sana. Rabisi de Abdullah ibn Ömer hazretleri de. Hallame-sefiri bunu naklediyor kitabında. Ne buluyor bu hazırda? مَا مِنْ يَوْمِنِ اللّٰهِ وَمَلَكُوا يَتِوْفِ الْمَقَابِرِ Her gün bir melek kabristanla görevli bütün mezarlara sesleniyor. Her gün bir melek mezarlıklarda bağırıyor. Diriler duyamıyor da, ölüler duyuyor. O alemin kanalına girersen, kanala... sen şimdi uyduda bunca kanal var ama sen kanala giremezsen onu izleyemiyorsun işte. Bu da onun gibi. Ölüler Berzah Alemi'nin kanalını izledikleri için oradaki meleğin sesi o kanaldan gidiyor. Ama bize gelmiyor. Biz başka kanaldayız çünkü. Dünya kanallarındayız. Fevna'di ahlel kubur men tehsüdûnel yevm Ey mezarlıkta yatanlar! Bugün kimlere imreniyorsunuz? Bugün kimleri kıskanıyorsunuz? Diye melekler soruyor. Fevcibûnev fevkûlûn Bütün ölüler hep birazdan. Cevap veriyorlar diyorlar. Ne diyorlar? Bir tane ölü Et yiyenleri kıskanıyorum diyor mu? Bir tane ölü şiş kebap yiyenlere imreniyorum diyor mu? Bir tanesi künefe canım çekti diyor mu? Bir tanesi e, karısıyla ilişkiye girenlere heves ediyorum diyor mu? Bir tanesi çocuğuyla çay içenlere heves ediyorum. Babalar günü, analar günü, sevgililer günü, manyaklar günü, kutlayanlara imreniyorum diyor mu? Cevaplara bak. Dünyadan işte durumu anla. Diyorlar ki, Camilerde, mescitlerde namaz kılanlara imreniyoruz. Onlar namaz kılabiliyor, biz kılamıyoruz. Biz öldük. Ve suumun Oruç tutanlara imreniyoruz. Ha, siz de diyorsunuz ki, ne işte iftara az kaldı, bitmedi bugün. Onlar tutabiliyor, biz tutamıyoruz. Sadaka veriyorlar, zekat fitre veriyorlar, biz veremiyoruz. Ve yetkuruun vele anekduran nezkur. Onlar zikrediyorlar. Sübhanellahi ve diyorlar. La ilahe illallah diyorlar. Deyin kardeşlerim, deyin. Pişman olmadan, ahirette inlemeden. Şimdi bu sohbetleri dinleyin, dinletin. Allah deyin, zikredin. Onlar zikrediyorlar. Biz zikre muktedir olamıyoruz. İşte böylece geçirdikleri dünya günlerindeki kaçırdıkları vakitlere hasret ve nedamet çekiyorlar. Onun için ahiretin pişmanlığı dünyanın pişmanlığına benzemez. Burada pişman olursun bir dakika sonra yeniden imkan gelir. Bir şeyi kaybedersin sonra bulursun bir şeyi kaçırırsın sonra elde edersin. Fakir olursun sonra zengin olursun iflas edersin sonra yeniden toparlarsın. Ama ahiretteki iflas bir daha düzelmez arkadaşlar. Pişmanlık gününden sakının. Ahirette pişman olmadan dünyada günahlarımıza pişman olalım. Vakitlerimizi, saatlerimizi zikirlerle, ibadetlerle hiyat mamur kılalım. Buyurun hep beraber okuyalım. Müştar duamızı da. Ya azim, ya azim. Ente ilahi, la ilahe gayruk. İgfirli zembel azim. Fe la igfiruz zembel azim. İllel azim. Amin. Sallallahu